Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açık Efendim bugün e, konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi'ndeki gelişmeleri son durumu Kendisiyle görüşeceğiz. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Elvan, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Ee, evet, e, biz en son programımızı e, sizinle 13 Aralık 2017'de yapmışız. Yani bir sene, bir ay, bir e, zaman geçirmişiz. Zaten her yıl mutlaka en az bir tane program yap evet. yapıyoruz. Yıllık bir bilanço çıkartma programı oluyor. <Evet. gülüyor> ne oldu, ne bitti, neler evet. yapıldı, neler yapılamadı, bütçe ne durumda? Evet. Esasında evet yani o kadar uzun süre, soluklu bir proje ki her yıl izlenmesi gereken bir proje evet. o, o noktasına geldi. Evet. evet. Buyurun. Şimdi nasıl başlayalım Gökhan Bey? Bir e, özet yapalım mı? Olur hay ee, hay Nereden hayır. nereye geldik Son yani, sayıları bir alırsak Son hayır, sayıları tabii, üzerinde tabii. konuşursak ben Özellikle ve öncelikle çok teşekkür ediyorum Her yıl beni konuk ediyorsunuz Ben de çok memnuniyetle hem kendimizi görmek adına Hem sizlere hem açık radyo dinleyenlere ne ulaşmak adına Çok burada olmaktan her zaman çok mutluyum Sağ olun İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 13 yılını doldurdu ben bildiğiniz üzere kurucu direktörüyüm. Seci numaram 1. 2006 bir. değil mi? 2006'dan 2006, beri evet. görev başındayız. Ekibimizin çoğu da o günden beri gelen arkadaşlarımız. Hakikaten çok emekleri var. Ben emeği geçen herkese, bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 310 milyon euro ile Dünya Bankası kredisiyle ile başlamıştık. Şu an 2 milyar 25 milyon euro bir kredi portföyüne ulaştık. Ee, tekrarlıyorum bunları ki bilgilerimiz tazelensin. 5 tane uluslararası kuruluşla, uluslararası finans kuruluşuyla çalışıyoruz. Bunlar Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Alman Kalkınma Bankası. Ee, bu bütçeyle 3 tane bileşenimizi biz yürüttük. Ama e, ana bileşen, hemen hemen bütçemizin %90'ını harcadığımız kamu binalarının güçlendirmesi ve yeniden yapımı ki... Bu çok elzem ve ehemmiyetli bir işti bize göre. Evet. Neden? Çünkü deprem sonrasında da kamu binaların hizmette kalması, içinde barındırdığı öğrenci, hasta veya işte oradan geçen hizmet alan vatandaşların depremden sonra da herhangi bir aksaklığa, can kaybına mahal vermeden orada hizmetin devam etmesi hem onların canı açısından hem de devletin psikolojisi ve sosyolojik açıdan da çok önemli diye düşünüyoruz. Hizmetlerin devamı Hizmetlerin açısından, devamı da, açısından da çok önemli. Yani bir anlamda ya, ya, sadece yara sarma açısından tabii. özellikle, yani bir anlamda sadece kamu binalarını ileşt, kamu personeli ve kamu evet. kuruluşlarını korumak değil, evet. esasında onların deprem evet. sonrasında faaliyete devam edebilmeleri A e, nedeniyle de e, bütün halka yönelik olan çok, bir şey. Çok önemli. Biz şu ana kadar e, bizim işte 5 sektörde diyelim okullar, hastaneler, poliklinikler, idari binalar, yurt binaları ve sosyal hizmet binalarında toplam ulaştığımız rakam 1365 rakamla ulaştık. Okullar dahil. Okullar dahil. Bizim e, buradaki portföyümüz 99 öncesi riskli binalar, kamu binaları. Çünkü 98 şartnamemiz 99 yılında yürürlüğe girdi. Ve işte hazır beton kullanımı Erban Bey de iyi bilir. Efendim perde duvarlar daha çok kullanmaya başladı. Nervürlü demir yapı denetim sistemi mecburi oldu. O yüzden 99 ve 2000 sonrası göreceli olarak binaların daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim riskli olan binalarımız daha çok 2000 öncesi, 99 öncesi binalar. Ve biz bu yapılardan okullardan 1365 binanın 1135'i okul binalar en büyük çoğunluk Evet oradan. okul binaları çok önemli çünkü işte her mahallede e, var hemen hemen okullarımız ilkokul, ortaokul, liseler e, ve burada okuyan 1.6 milyon öğrenci şu an güvenli okullarda e, 4.1 milyon metrekare okul binasını biz güçlendirdik veya yeniden yaptık. Buradaki kriterimiz de eğer güçlendirme maliyeti, yeniden yapım yüzde %40'ını aşıyorsa yıkıp yeniden yapım kararını veriyoruz. Eee işte 305 tane okul kampüsünde de 334 binayı biz yıkıp yeniden yapmışız. Ee, özellikle yıkıp yeniden yaptığımız e, binalarda e, modern olmasına, e, kalıcı olmasına, e, fonksiyonel olmasına, enerji verimliliğine çok dikkat ediyoruz. O yüzdendir ki isme, evet İsmet Projesi ve İPKB'nin yaptığı e, binalar e, farklı olarak görülüyor. Bir mahalleden veya işte bir yolun kenarından geçtiğinde birisi bunu İPKB yapmıştır, İSMEP kapsamında yapılmıştır rahatlıkla diyebiliyor. Bizi farklı kılan ne? Biz tasarım aşamasından başlayarak güvenli okullar inşa ediyoruz. İşte tip okul tasarımımız yok çünkü İstanbul'da arsa çok önemli. Yok Arsaya yok. uyumlu terzi dikişi, dikişi projeler yapıyoruz mesela bir Üsküdar'da boğaz gören bir okulsa onu boğaza karşı işte orayı görmesini, boğazda emhal olmasını çocukların istiyoruz tasarımda. Eskiden belki koridorun bir penceresi boğaza bakıyordu tip okul olduğu için. Artık onları yıkınca oran terasıyla geniş ce pencereleriyle cephesiyle boğaza uyumlu ve oradan istifade eden bir yapıya kavuşmuş oluyor. Yani hem depremli, depreme güvenli binalar olduğu kadar aynı zamanda da Günümüz ve dünyamız şartlarını sağlayan, modern, eğitim kalitesini artıran, her yönden laboratuvarlarla bezenmiş, sosyal donatı alanları olan, yeri olunca spor salonu, çok amaçlı salonlar, konferans salonlarıyla birlikte düşündüğümüz bir aslında kampüs projesi yapıyoruz. Esasında rakama evet. baktığımız zaman evet. 1135 tane okul binası yapılmış. Evet, bu evet. şey. Çok ciddi bir birikim. Evet, evet. Bu birikimle birlikte... ...esasında Milliyetin Bakanlığı'nda da bir... ...etkisi oldu bunun? Yani Milliyetin Bakanlığı'nın o tip okul projeleri... Ne falan gibi ...bir takım e, ülke geneline... Evet. ...yayılan uygulamalarında... ...bir iyileşmeye Biz yön Biz kesinlikle olduğunu düşünüyoruz. Ee, şöyle ki... ...şu anda e, Milliyetin Bakanlığı'nda yürüttüğü... ...özellikle Avrupa Birliği fonlarını... ...kullandıkları... E, ...projeler var. Yeni okullar yapıyorlar tasarımları bize çok benziyor. Onlar da tip okullardan artık bu tarz e, okullara geçtiler. Şu anda da ihalelerini yapıyorlar, başladılar. E, Şartnamelerimiz, standartlarımız çok yakınlaştı birbirine. E, biz hı -hı, seviniyoruz tabii. Hani burada da bir öncü olduğumuz için, öyle bir değişime de, önayak olduğumuz için. Tabii, tabii. E, ve e, ileriye doğru da aslında diğer okulları da e, bizim yaptığımız gibi güvenli okullar ve modern okullar çalışıyor. E, doğru yaklaştıracağız diye düşünüyorum. O ara kapanacaktır diyorum ileriki yıllarda. Tabii e, dediğim gibi bu çok büyük bir sosyal proje aslında. Çünkü güçlendirdiğiniz veya yeniden yaptığınız okulları başka bir okula taşıyorsunuz. Sonra onları tekrar e, yeni okullarına alıyorsunuz. E, bunu aslında halkımız, vatandaşlarımız, işte okul idarecileri, öğrenciler e, bu işlerin iyi gittiğini görmese ee, bu kadar kolay olmazdı belki. Tabii. Ama diyorlar ki işte bir 6 ay bir sene sıkıntı çekeceğiz ama daha güçlü güvenli çocukların Başta nitekim, tabii tabii tabii çocukların güvenliğini ilgilendiren bir konu olduğu için ben bunu sıkıntıya dayanırım diyebiliyorlar. Bu çok önemli bizim açımızdan ee, ve bunu da Onlarla e, koordinasyonumuzu, iletişimimizi, sosyal açıdan eğitim programlarımızı devam ettirerek onları da bu işin bir paydaşı gibi görüp Onlar da bu sürece dahil edince başarı daha da arttı e, Tabi tasarımda e, biz 12 yıllık tecrübe birikimi olduğu için e, Milli eğitim camiamızdan, okullardan geri bildirimleri alarak Onları şartnamelere ilave ettik Mesela işte okul kapıları hep diyorlardı ki alttan e, çok yıpranıyor. Hatta kırılıyor. Neden? Öğrenciler genelde tekme atıyorlar. Hı. Oraya tekmelik mesela metal koyduk. Basit bir çözüm. Sürüm kapılar. Evet. evet. evet. Ee, i̇şte iki menteşe koyacağımızı üç, üç menteşe koyduk mesela. Okulun kapısına asılıyorlardı. Hı hı. Kapı kolları mesela hemen kırılıyordu. Kapı daha mukavim yaptık artık kırılmıyor. Çok farklı tasarımlar yaptık. E, acil durumlarda e, kapların hep dışa koridora doğru açılması lazım doğru. çocuklar yığılmasın diye. Bu sefer ne oluyor? İşte bir sınıf geç biraz teneffüse çıkınca koridorda yürüyen çocuklara kapı çarpabiliyordu. <gülüyor> Bu sefer kapı kilidi yaptık mesela. Koridora gelip o kapı kilidine e, kapı yapışıyor. Bir teneffüs boyunca orası tamamen açık kalıyor. <gülüyor> Öğretmen gelip kilidini onu boşa düşürüyor ve tekrar... Kapı kapanıp ders i̇şte başlıyor. Tabii. Yani. yani şimdi bunlar hep bir tecrübe aslında. Tabii, tabii. Ee, yine bilgisayarlar için UPS sistemlerimiz, her okulda jeneratörlerimiz kesintisiz enerji kaynağını sağlamak için. Ee, jeneratörler eğer içinde ise işte ses izolasyonunu sağlayacağımız malzemelerimiz. Ee, mesela işte lo, lo ve camlar e, yani daha düşük enerji harcayan camlar kullanıyoruz cephelerde te, e, pencerelerde bu güneş ışığından maksimum faydalandığımız gibi içeriye yazın ısıyı almıyor dışarıda ısınan havayı da dışarıya vermiyor pencereler Kışın çok özellikle tam tersi, tan tersi. Ee, yine bir bant oluşturduk. Temiz hava kapalı de giriyor sınıfa. Kötü hava bacadan çıkıyor. Böyle bir sistem kurduk. Öğrencilerin ilgisi düşmesi diye. O nasıl diye. bir sistem? Onu nereden ee, alıyorsunuz? Pencerenin gibi? hemen alüminyum cepheye bir böyle bir mekanizma var. Açık de Delikli. Evet. O delikten temiz hava giriyor. Bacadan da bir yine menfezle evet. kötü havayı alıp bir çıkıyor. Eski evlerde de vardır. Ee, tabii, tabii tabii tabii. <gülüyor> ee, ondan sonra bütün e, borularımızda Efendim depolarımızın altında sismik e, sönümleyiciler var. Başladı mı o şeyde e, projelerimizde? Tabii tabii projelerimizde hep var zaten. Sönümleyiciler başında beri. Şöyle e, şu, yanlış ifade etmeyeyim. Tesisatta mı? Tesisatta bunlar. Tesisatta, tamam. Çünkü okullarımızda izolatör kullanmıyoruz evet. e, temellerde. Çünkü e, tasarım kriterlerini sağlıyor böyle. Ama hastanelerde biliyorsunuz sismik izolatör kullandık. Tabii. Bunlar... E, Sismik dayanımı siz e, bina olarak sağlam yapıyorsunuz ancak işte dolaplar düşebilir, borular kırılabilir veya bir e, şeye elektrik panonuz var o düşebilir. Bunları hep biz tavana sağlam yerlere bağlıyoruz. Evet. Sismik e, bağlayıcılarla. Yapısal olmayan, olmayan elemanların de, da korumaya alıyoruz. De, Bunlar yani. hakikaten örnek teşkil edebilecek e, konular. Aslında biz bunları bir gün kitaplaştırmayı da düşünüyoruz. Yani böyle bir önemli. kılavuz gibi, gayetlen gibi yazıp bir kâna koymamız lazım diye evet, düşünüyorum. Evet. Bu da çok önemli bir katkı olacaktır. Ama işten şu an maalesef bir vakit bulamadık. En kısa zamanda bunu yapmamız lazım diye evet, düşünüyorum. Evet, çok önemli. Çünkü yapılan bir sürü şeyde hem örnek olması açısından hem evet. de uygulamayı yaygınlaştırmak açısından <gülüyor> evet. kitaplara aktarmak son evet. derece 99 önemli. öncesi Okulların yüzde doksanını biz e, Sismikris'ten arındırdık. Güvenli okullarda. Bu çok evet. ciddi bir rakam. O rakamı ben soracaktım. Yani evet. İstanbul'da bu ilk değerlendirmelerinizden kaç tane okul binasının elden geçmesi güçlendirme veya da evet. yeniden evet. yapım evet. Ee, söz konusuydu. Şu ana kadar kaç, e, yüzde Şu kaçı? yüzde doksanına ulaştık. Yüzde doksanına evet. ulaşıldı. Evet yüzde evet. doksanına ulaşıldı. Bu çok ciddi bir rakam. Hakikaten dünyada da çok sıkı takip edilen diğer ülkelerinde <gülüyor> örnek aldığı bir proje oldu. İsmet projesi. <gülüyor> Biliyorsunuz biz de bir de Dünya Bankası'nın e, kapanışını gerçekleştirdik iki kredinin. 410 milyon euro civarında bir kredi kullandık onlardan. Onlar bir de kapanış raporu hazırlıyorlar. Kapanış ekibi farklı projeyi uygulayan e, uygulama esnasında gelen ekipten farklı Farkı bir yani. evet. Onlar da e, daha çok, Türkiye'de ilk defa, hayli satisfactory en yüksek derecede memnun edici bir puan aldık biz İsmet e, proje Hı -hı. sonra. Tabi biz bilmiyorduk bu size ek bir denetim getiriyor. Ee, onların yönetim kuruluna bağlı olan Dünya Bankası'nın e, independent evaluation group diyorlar yani bağımsız e, değerlendirme, değerlendirme grubu oradan e, bir arkadaş ayrıyeten geldi 25 gün Ankara İstanbul'da kaldı görüşmeler yaptı yani bir unsatisfaktör başarısız proje bir de çok yüksek, hayli satis faktörü alan projeler <gülüyor> için ge, özel geliyorlarmış. Hani bu adamlar nasıl başarılı acaba doğru mu notu veya başarısız neden başarısız hmm. gibi. biz bayağı tetkik ettiler e, ve onayladılar puanımızı. O da çok sevindirdi bizi. Yani Türkiye'de Dünya Bankası ve 40 yıldır burada ilk defa bir e, hayli satis faktörü en yani yüksek derecede evet, puan alan bir de, proje oldu ismi yani projesi. Geçmişte geçmiş ben evet. hatırlıyorum. Dünya Bankası projeleri Türkiye'de genelde tamamlanmazdı da. E, benim çalıştığım bir proje tamamlan işte o zaman söylediler yani çok nadir tamamlanan evet, projelerden bir tanesi çok doğru, diye. Çok ee, Öyle bir şey var. Bir de satisfaktöri yani çok başarılı proje diye çıktığı zaman tabii çok daha olağanüstü bir durum. O. Evet. evet. Hayli Satisfactory bir. İşte, Hayli satisfaktöri. Çok evet, başarılı. Çok Yani şey. ilk defa Türkiye'de bizim. O puanı aldık Hı -hı. Ee, çok şükür ona da çok mutluyum. Ee, sanıyorum Dünya Bankası için de çok yeni bir yaklaşımdı bu. Tabii onların tabii da onlar da aslında. Onların da politika e, değişimlerine evet, bağlantılarak evet. ilk uygulamaydı o, evet, anlamda evet, o anlamda onlar da çok yakından takip, takip ediyorlar ve, ve dış heyetler de çok geliyor Elvan Hı -hı. Bey. Mesela işte en son bir Kırgızistan heyeti geldi daha önce Hı -hı. Filipinler heyeti geldi. Benzer projeler uyguluyorlar. Ee, Bangladeş'te özellikle bizim projenin birebir hemen hemen bileşenleri de eşdeğer. Tabi oraların afetlerine göre de uyumlaştıran evet, projeler e, yürütülüyor. E, dolayısıyla biz e, bir aslında şey hani e, showcase dediğimiz yani herkese gösterilen yol evet. model olan e, iyi bir uygulama örneği oldu İsme projesi. Mükemmeliyet Merkezi diye bir proje verdi. Evet. Da bir gelişme evet. Vardı. Ona şu an bir gelişme yapamadık. Yani o konuda bir gelişme sağlanamadı maalesef. Hı. Ama bence ülkemiz açısından çok önemli. Bu kadar de. bilgi birikimi boşa gitmemesi lazım. Hı -hı. Mükemmeliyet Merkezi derken sadece İSMEP değil, İSMEP'in yanında diğer akademik e, unsurların, akademik başarıların, diğer kuruluşların, e, AFAD Teşkilatı olur, Milli Eğitim olur, Sağlık olur, bütün kuruluşların aslında bu konudaki başarılarının e, gösterildiği, e, özellikle AFET'le ilgili e, diğer dünyaya da rol model bulabilecek uygulamaların gösterileceği bir merkez olarak biz hep böyle öngördük, tasarladık ama maalesef bunun çok sahibi olamadı. Bir sahip olsa bunu alıp götürecek diye umuyorum. Aynen. Hatta biz şunu da düşündük. Mesela biz hastanelerde sismik izahatör kullandık. Tabi yurt dışından ithal malzemeler bunlar. Daha ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlandı. Ama yine çok ilginç. Bütün testleri yurt dışında yapılıyor. Genelde işte Amerika'da, İtalya'da, Tayvan'da, işte Japonya'da, Yeni Zelanda'da test merkezleri var. Biz Türkiye'de de bu mükemmeliyet merkezine bağlı olarak bir test merkezi olsun istedik mesela. Hı. Bu test merkezi de oranın hani tabiri caizse bir e, parasal finansman kısmını halleder diye düşünmüştük. Asla ayağı yere basan bir projeydi belki e, iyi oldu hatırlatmanızda. Bunu bir daha böyle bir ısındırmak veya bir sahiplendirmek açısından önemli olur diye düşünüyorum. Bu e, yani konu daha sonra soracağım esasında ama evet. şimdi konu geldiği için bağlamı yapmak hı istiyorum. Hı. Bu e, yapı mevzuatında im, e, bir takım değişiklikler oldu. Orada da bu sismik eseratörlerle ilgili bir şey var mı? O konuda bir hani uygulama açısından veya kamu binalarının yapımında bir şey e, söz konusu olacak mı? Evet yeni e, bir e, yine yönetmelik yayınlandı. Bu e, bina teknik gözetimi evet. diye bir e, olay. Aslında da şöyle sismik izolatörlü binalarda yüksek yapılarda işte 60 metrenin üzerinde olan yapılar e, bu tarz özellikli e, yapılarla veya işte binanın e, sismik, sismik tehlike değerlendirmesiyle alakalı daha böyle akademik işlerde bir müşahir firma başka bir yetkili müşahir firmadan görüş alacaktır, onay alacaktır diye bir yeni yönetmelik çıktı. Ama bunu biraz bana göre daha ayağı yere basmak ve biraz daha somutlaştırmak lazım. Belki. Çünkü bu teknik şartname yine Nuray Aydınoğlu hocam herhalde şey yaptı. Evet, e, onu bir konuşmuştu. beraber yazdılar. Ee, ama uygulama pratiğinde sıkıntı çıkarabilir. Onu biraz daha böyle e, ayağa yere basan ve e, sorumluluklar, işte mevzuat, kim neyi onaylayacak, ne tür işler falan gibi biraz Rollerin daha onu, daha rolleri net daha net belirlemek lazım. Şu an biraz ben havada görüyorum açıkçası. Onu biraz daha netleştirirsek. Ama iyi daha olmuş. uygulamaya girmedi değil mi? Ee, girdi. Yani, girdi. Girdi mi? Evet, Ocak ayında. Geçen hafta çıktı. Geçen yani, şey hafta çıktı. çıktı. Evet, yönetmenlik. Yani. Evet. Peki hastane inşaatlarına geri dönersek onlar biraz daha geç başladı. Hastaneler Daha evet, büyük boyutlu tabii Daha inşaatlar. büyük boyutlu. Şimdi Marmara Üniversitesi Başı büyük Kampüsü'nü biz tamamladık. Sismik izatörlerle güçlendirdik. Dünyanın işte en büyük sismik izatörlerle güçlenen hastanesiydi biliyorsunuz. 829 tane izaratör kullanıldı orada. Freysaj firması izaratörleri yaptı. Hı hı. Bizim Türk müteahhit firmamız çalıştı. Freysaj, Freysaj onun altında alt taşı olarak çalıştı. Hakikaten muazzam bir proje. Belki ilk başta kimse inanmadı ama ben ekibime çalışan arkadaşlarıma hep inandım. Yani bu işin olacağına inandık. Ve inandığımız şekilde de bittiğini görmek bizi çok mutlu etti. Orada edelim. mevcut binanın altına izolatı Evet. Mevcut onu, binada mi? kolonlar kesildi, e, ve perdeler yerler... böyle peynir gibi Temelden tabiri caizse mesela, kesildi. Kesilen kolonlar krikoya taşıttırıldı. Mesela 300 ton yükü krikolar taşıdı. Bu, Mecidiyeköy'deki bir adı. Evet, o, o, o krikolar taşıdı ve o araya izolatör yerleştirildi. E, 33 tane çekliste vardı yani işte yerine koyuldu mu işte kontrol edildi mi e, iyi sıkıldı mı civatalar işte grout koyuldu çok mu komplike çok, bir çok çalışma, komplike bir çalışma. 33, çalışma 33 tane şeyi tamamlayınca Hı. orası kapatıldı falan vesaire e, Tabii oranın tesisatları da e, sismik mikizatör koydunuz ama hareket halinde kırılabilirdi özel tasarımlar yapıldı özel borular, kırıflar hareket edebilir yapılar tasarlandı ee, yeni bir teslim merkezi yaptık oraya e, binanın dışına o düşünülmemişti mesela hı hı. bütün borular kablolar elektrik tesisat e, teslim merkezinden geliyor ve 72 saat kendine yetecek oraya jeneratörler koyuldu e, ve hakikaten deprem anda da kullanılabilecek bir hastaneye kavuşmuş oldu Marmara Üniversitesi. Şu anda tamamen bitildi. Bitti. Şu an işletmeye alınacak bu sene. Evet. Şu an taşıma planları yapılıyor. Ameliyathaneler tamamlandı. E, araç gereç, ekipmanlar geliyor. Zannederim herhalde iki ay içerisinde taşınmış olur. Ayrıca Kartal, Göztepe ve Ok Meydanı hastanelerinin yeniden yapım e, işleri devam ediyor. Bunların da özelliği sismik izolatörlü hastaneler bunlar biliyorsunuz. Depremanda da hizmette kalması için İstanbul'un en önemli hastaneleri çünkü ana arterlerden geçen hastaneler bunlar. Yıllık neredeyse 700 bin acil hastaları olan 45 bin ameliyathanesi olan 1,5 milyon polikliniği olan evet. e, hastaneler hı hı. devasa. Biz kartalı 303 bin metrekare ve 1003 yatak kapasiteli. E, işte bazılar tek yatak olarak kullanılacak ama acil durumlarda çift yatak başı biz koyduk ki iki yatak kullanılabilsin. Hı hı. 40 tane suit odası var bunun. Ee, ve Türkiye'nin de ilk lead Gold sertifikası alacak kamu hastanesi olacak enerji tasarrufu ile tasarrufuyla. trijenerasyon sistemi var orada koyduğumuz doğalgazdan elektriğini üretecek soğutma ve ısıtmayı sağlayabilecek ne, kullandığımız malzemeler, peyzaj işte ulaşım planı vesaire. bu lead Gold alacak seviyede bir hastane oldu hı hı hı. onun müteahhidimiz geççi kabul e, dilekçesini 31 Aralık 2018 itibariyle verdi şu an test kabul ve muayene işlemleri sürüyor. Ee, biz oranın en azından bir bölümünü Mart ayında açmayı hedefliyoruz. Ama hastaneler işleyen mekanizmalar mutlaka oraya Tabii. içine geçecekler. Ee, evet. Hastane teşkilatı ve zamanla orası oturacak. Nereye ee, taşınmıştı mesela? E, mevcut hastanede hizmeti görüyor. Biz hemen onun böyle 30-40 metre yanında boş araziye başladık. Şu an mevcut hastaneyi oraya taşıyacağız efendim. Daha sonra mevcut hastaneyi yıkacağız... Oraya da e, daha küçük nispeten bir 40 bin metrekarelik bir onkoloji hastanesi özel planlıyoruz. Bu Lütfü Lütfü Kırdar, Kartal hmm. Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi. E, zira artık bu onkoloji hastaneleri de e, hastanenin içine girmeden hmm. ayrı bölümler ayrı hastaneler olarak hizmet verecek. Ben onu da çok önemli görüyorum. Yani biz Kartal'da onu yaptığımız an... Hmm o da e, Türkiye'deki bazı bakış açılarını değiştirecektir. Şu an Ok Meydanı'na da öyle bir ek bina tasarlıyoruz. Hı hı. Onkoloji çünkü onkoloji hastaları diğer hastalardan izole olarak o onkoloji hastanesinin içinde tedavi görüyor. Yani, evet şey, e, e, çok farklı şey, tedaviler görüyorlar. Evet, evet, evet o özellikle o lazım. nedenle e, oradan e, hem yanında hem bağımsız çalışacak bir e, hastane gibi kurguladık. Onun da ihalesine çıkmayı düşünüyoruz inşallah. Ee, bu sene işte ilk 6 ay zarfında öyle bir planımız var. Ee, ayrıca hazine müsteşarlığımızdan bir yüz milyon euro yeni kredimiz onaylandı. Avrupa Yatırım Bankası'ndan onun görüşmelerine gelecek. Bu yani yok. 2 milyon yirmi şey, şey ilave olarak. Ilave olarak, yani. olarak 2 milyar yirmi evet, milyon. milyon yok. Yok. Evet onunla da görüşmelerini biz işte Şubat Mart ayında yapıp Nisan Mayıs ayı gibi de kullanımı açmayı inşallah hedefliyoruz. Evet. Ee, ok meydanı ve göztep hastanelerde Mayıs Haziran gibi inşallah kolaylayacağız onları da. Onlar da biliyorsunuz onlar iki etaplı Kartal'daki gibi şanslı değildik bir etapta yapılamadı. Ee, o hastanelerin yüzde 80'ini şu an e, inşasını yapıyoruz. Orada da ilerleme seviyemiz yüzde 75 civarında ilk etapların. Evet. Ee, onların da altında 505 tane sismik izatör var, 385'i koyuldu şu an monte edildi. İşte hemen hemen 259-260 bin metrekarenin yani 180 bin metrekaresi e, şu an e, yapılıyor, yetiştirmeye çalışıyor e, Mayıs-Haziran'a. E, onlar da işte 1100-1200 yatak civarı olan hastaneler olacak. Dediğim gibi onlar da Lidgo seviyesinde e, enerji tasarruflu yeşil hastane konseptinde tasarladığımız hastaneler. E, o da hemen 25 metre yakında yapıyoruz. O meydanda boş arazi yok.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 2 üç kere düşündük bir şey yapmadan önce e, ve bu noktaya getirdik. E, hakikaten şimdi bazı e, oradan geçenler, arkadaşlar veya e, ben ziyarete gelenler ya orayı biz inanamıyoruz hani Hı -hı. böyle hastane olduğuna falan ya biz işte Çehirci AVM başka değil. bir şey çok çehresi Hı -hı. değişen bir e, yapı oldu. E, çok memnuniyetlerini ifade ediyorlar tabi e, bu da bizi ayrıca e, mutlu ediyor. Bütün bu tecrübelerden hareketle bu sizin baştan koymuş olduğunuz kriter yani yüzde 40 bu bina eğer hasarlıysa veya problemli ise yıkıp yenisini yapma konusundaki bütün tecrübeleriniz sonuçta neyi gösterdi mesela yüzde otuzluklar ilgili hiçbir şeyiniz var mı? Tespitiniz var mı? %30 riskli gördüğünüz gibi. %30'luklar güçlendirdik. Evet. Onların da yenilemelerini yaptık. Onlarda da e, enerji tasarrufunu yakalıyoruz. Şimdi biz bir e, firmaya özellikle bizim enerji tasarrufunda ne yakaladık güçlendirme yeniden yapımlarda? 25 okul üzerinde e, geçmiş elektrik su faturalarını da alarak hmm. yeni bizim yaptığımız faturalara bakarak metrekare bazında bir inceleme yaptık. Karbon izi salınımız %33 azalmış mesela. Hmm. Elektrikte %36 tasarruf sağlamışız. %25 su tasarrufu sağlamışız. %30 doğalgaz tasarrufu sağlamışız metrekare hmm. başına. Bunlar çok ciddi rakamlar. Hmm. Ama niye? Ee, yaparken doğru yapmaya çalışıyoruz. Mesela elektrikte floresan kullanmıyoruz biz. Evet. T5 ampuller kullanıyorduk. Şimdi lede geçiyoruz artık Hı -hı. daha tasarruflu olsun Hı -hı. diye. Hı -hı. E, veya bir binanın kuzey cephesini daha fazla ısıtıyoruz. Güney cephesini daha az ısıtıyoruz. Hı -hı. İki tane rejimimiz var. E, yani kazandan çıkan iki ayrı borumuz var. Biri Hı -hı. kuzey cepheye gidiyor, biri güney cepheye. Hı -hı. Bunlar ciddi enerji tasarrufu sağlıyor. Termostatik vanalar var. Ee, öğrencilerin hmm. değişemediği işte onu dörtte bir tabi ayra ayarlayabiliyorsunuz e, dediğim gibi löv ve camlar e, kullanıyor işte güneş ışını alıyor ama içeriye e, yazın e, güneşin ıs ısısını sokmuyor veya ısıttığımız havayı dışarı bırakmıyor vesaire. Yani çevreci bir sürü yaklaşım, e, yani yaklaşım Çevreci var. bir sürü yaklaşım. <gülüyor> burada birleştirerek bir ya. e, biz bunları da böyle raporladık Elvan Bey yani. Bu da var. önemli diye düşünüyorum. Tabii tabii tabii. Evet. E, bu arada 42 tane hastane bu şekilde güçlendirildi. E, e, bina, evet. Şu anda de devam edenler var. Tabii tabii tabii. E, şimdi hastane deyince böyle biraz rakamlar hani okullarda 1135 <gülüyor> falan baya büyük rakamlarken evet, evet. hastanelerde birdenbire rakamlar düşüyor. Evet. Bu konuda ilk şeyi planlamaya göre ...ne durumdayız? Yani o, o Hastanelerde şey... de %75 rakamına geldik. Geldik mi? Tabii tabii, tabii. %75 rakamına geldik. Ee, çünkü şey Sağlık Bakanı'nın kendi uhdesine yaptığı hastaneler de oldu. Hı -hı. Onları da sayıyoruz Hı -hı. biz. Hı -hı. Ee, ama şöyle... Ya onları İSMEP dışında... İSMEP dışında da yani. yaptık ama var. İSMEP'te de biz... E, ...12 hastanenin güçlendirmesini yaptık. 6 hastanenin de yeniden yapımını hmm. yaptık ki... ...bir de... E, ...bizim işte Ok Meydanı, Göztepe, Kartal ...ilk 3 öncelikli hastanemiz en büyük, en büyük kapasiteli. Yani o manada bakarsanız yani riskin de çok büyük bir tarafını e, biz hallettik. Hı hı. Şu anda da Haydar Paşa Numune Hastanesi'ni biz projelendiriyoruz hı. Elvan Bey. Hı. O da inşallah bu sene bitirmeyi düşünüyoruz evet. projesini. E, o, o da riskli bir yapı çünkü. Hı hı. E, or, orayı da yaparsak e, hani İstanbul'un çok ...büyük sorunları aslında bitmiş olacak. Yani. Şeye dö dönmek evet. istiyorum. Şimdi e, ilk başta bir 310 milyon euroluk... E, ...bir Hı -hı. bütçeyle başladı. Evet. Orada bir takım hedefler vardı. Hı -hı. Rakamsal hedefler işte şu kadar okul binası şu kadar şey filan. Sonra şimdi bütçe 7 kat artmış vaziyette. Tabii. E, şeye baktığımız zaman o... ...işte 2006 yılında konan Hı -hı. hedeflerle... E, ...şimdiki hedefler... ...yahut da gerçekleşmeler... Hı -hı. E, bu 7 kat bütçe e, evet. artışıyla bağlantılı mı? Hı -hı. E, bu şeyi değerlendirmeyi nasıl yaparsınız? Evet. Şimdi e, oradaki hedefleri biz kere biz yakaladık Dünya Bankası'yla. Ama Dünya Bankası'yla biz başladığımızda güçlendirme odaklı başlamıştık. Şimdi güçlendirme maliyeti de yeniden yapım maliyetinin yaklaşık 4'te 5'te biri O civar. Tabii. Ama biz baktık ki güçlendirmeyle kurtarılamayacak binalar var. Ve özellikle hastaneler. Şimdi mesela ee, 1365 tane bina var. Ok Meydan Hastanesi bunun içine bir bina. Hı hı. Göztepe Hastanesi bir bina. Kartal Hastanesi bir bina. Ama bütçe olarak harcadığı yaklaşık belki bir buçuk milyar. Evet. Yani O nedenle hani onun arasında çok hı hı. ciddi bir korelasyon kuramayabiliriz. Hı. Ama ben hep şey yapıyorum. Yani işte Mesela %90 ok okulları biz bitirdik. Bu çok önemli bir şey. %75 hastaneler, %88 yurtlar yüzde i̇şte e, yine 72, 73 bandda sosyal hizmet binaları. Hı hı. yine o banta e, e, şey idari binalar olmak üzere. Ee, toplamda da hemen hemen yüzde 80-85 kamplarında bir rakam ulaşmışız. Yararlanıcı sayısı açısından değerlendirdiğimiz esasda tabii okullar da bek. Tabii de çok tabii şey çok ediyor. çok büyük bir şey yani. ifade ediyor. Okullarda yani daha çok böyle köy okulları, perifer okullar da çok kaldı. Hı hı. Yani biz herhalde önümüzdeki iki üç yıl içerisinde okulların riski tamamlanmış olur diye düşünüyorum yani. Hı hı. Evet bir küçük an evet. verelim. Hay hay. Müzik parçamızı hay. dinleyelim. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz. Hı hı. So there he was then Penzance to play Christmas Eve In a nowhere band Now early morning Christmas Day He's hitching home To Geordie Land Last night the snow came Just my luck And who the hell Do you think you are Climbing up Into that truck With your old bag And your guitar I knew you would be Vagabond No one invited stick man Up in the down You've got 500 miles to go snow still in thick on the ground leaves him on a high crossroads where he can see four miles around the sun is shining sky is blue and everything is white and bare not a car Comes into you There's nothing moving anywhere I knew you would be vagabond No one invited you, you know That stigma you speck upon These vast and silent plains of snow Evet Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Kasım Gökhan Elgin Bey İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi'nin son durumunu öğreniyoruz Gökhan Bey'den. Evet İbrahim. Evet şimdi şu ana kadar ilk bölümde. Ee, özellikle B bileşen içerisinde kamu binalarının güçlendirmesiyle ilgili neler yapıldığını e, özetini aldık e, ben bu arada bir soru sormak istiyorum şimdi e, 2021'de bitecek deniyor Hı -hı. projeyle ilgili Hı -hı. kaynak bulunursa devam edecek mi bu Hı -hı. E, şu anda hani anladığım kadarıyla elinizde hala bir liste, bir var. liste var çalışıyoruz e, tabi kaynak bulunursa hazinem seşanımız uygun görürse bu devam edecek ee, şu an işte bir 150 milyon euro var. O belki biraz daha uzatacak. Hani 2021- 2022'ye uzatabilir. Ee, yani tahminim hani bu eğer kaynak bulunursa, devam ederse hani önümüzdeki 5-6 yılda devam edebilir yani diye düşünüyorum yani eldeki portföyle işte bir Haydarpaşa Hastanesi veya bir iki hastane de bize eğer gelirse hmm. ismep yapsın diye hmm. o zaman hani bu süreye ihtiyaç olacak gibi duruyor. 2006-2018 12 yıldır devam ediyor. Bir de bu sene 99 depremlerin 20. yılı esasında baktığınız zaman çok uzun soluklu ve şey belki de hani daha hızlı yapılsa daha iyi olurdu Hı -hı. diye düşünebileceğimiz bir Hı -hı. uygulama. Peki bunun sürdürülebilir bir yapı haline gelmesi. Şimdi Hı -hı. hep böyle, böyle proje koordinasyon birimiz üzerinden gidiyor iş. Evet, evet. evet. Ee, bunun daha sürdürülebilir bir hale getirilmesi Hı -hı. nasıl gerçekleşebilir? O konuda Hı -hı. hani sizin görüşleriniz ne? Evet. Tabii e, çok önemli. E, biz bunu defa defa işte Afat'la görüşüyoruz, e, İçişleri Bakanlığı'mızla görüşüyoruz zaman zaman aslında öyle bir niyet var. Çünkü çok ciddi bir bilgi birikimi burada var. Ama tabii biz bunu yaptığımız işlerle de aslında aktarıyoruz. Hı hı. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı işte gelip bizim okullarımızı görebiliyor veya buradaki Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir geri besleme olarak bakanlığına gidiyor. E, Sağlık Bakanlığı'nda şu hastaneleri açtığımızda ben, ben çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Hı hı. Aslında <gülüyor> siz e, şu an geçici gibi görünen bir proje uygulama birimi olarak da çok değişiklik aslında yapıyorsunuz ve bunu ilgili kurumların çıktılarına da etki olarak oluşturabiliyorsunuz. Ama bu bu kadar bilgi birikimi, bu kadar tecrübenin boşa gitmemesi lazım. Bu Yani ülkemizde bu tarz dış kredili, dış finansmanlı projelerin, modellerin ee, bizim birimimiz de, üzerinden e, gidebilir bir yapı gayet olabilir. Hı hı. Hani biz bu bilgi birikimini diğer kurumlara <gülüyor> e, velef İstanbul'da olmasa da. Vere, verebiliriz. Hani bu konuda da önümüzdeki yıllarda e, biz çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız hı. Elvan Bey. Bir şeye baktığımız zaman geçmişe bu Erzincan depreminden hı. sonra kurulan bir <gülüyor> proje koordinasyon birimi vardı ve evet. Toki'ye evrildi. Hı hı. Hani buna benzer bir e, şey söz konusu olabilir mi böyle bir çalışma içerisinde? E, ola, olabilir. E, aslında uzman bir kuruluş hali. <gülüyor> evet. Çünkü burası yani. Evet. Ee, şeye, e, aslında 92'de şöyle e, bizim proje uygulama birimi TOKİ'nin altında e, kurulmuş hı hı. E, sonuçta aslında bizim geldiğimiz nokta da o 92'deki bilgi birikimi ve know-how taşınıyor aslında İşte TOKİ'ye daha sonra başbakanlık proje uygulama birimine en nihayetinde bizim isme projesiyle proje koordinasyon birimine taşınan evet. bir bilgi birikimi ve know-how var hı hı. aslında biz 2006'da belki o, İstanbul'da ortaya çıktık ama hep o geçmişteki tecrübe bilgi birikimini getirdik. Dolayısıyla hani bu tecrübe ve bilgi birikimini de ben ileriki yıllarda başka idarelere ve başka yapılara taşınacağını düşünüyorum yani. Evet. Ee, şimdi hep... B bileşeninden konuştuk. Kamu binalarının güçlendirilmesi evet, diye. Aslında Diğer... iki ayrı bileşenimiz evet, de var. Iki evet, iki ayrı bileşen var. Bir tanesi A bileşeni. Kamu kurumlarının acil durum hazırlık kapasitesini geliştirmesi. Hı -hı. Bir de C bileşeni var. İmar Hı -hı. ve yapı mevzuatının etkin uygulaması. Bu konularda bir gelişme var mı? Hı -hı. Evet. evet. Geçtiğimiz sene içerisinde. Evet. Tabii ben bir de şeyi soracağım. Deminki konuya bağlantılı olarak. Peki araya girdim. İlk kurulduğunuzda iyi il, Özel idaresine bağlıydınız. Evet. Ee, sonradan <gülüyor> güzel bir dersinden <gülüyor> e, Yok, e, e, valiyet. direkt valiliğe. direkt valiliğe. Valilik evet, evet. evet Oza çıktı arada. Ediyor. Şimdi Elvan Bey AVC bileşenlerini sordu. Evet. E, A bileşenin kapsamında biz İstanbul Afad'ın özellikle kurumsal kapasitesini artırılması konusunda çalışmalar yaptık. Bunun içinde işte eğitimler, eğitim materyallerin hazırlanması, bunların halka yaygınlaştırılması vesaire var. Biz bunları 2009-2010'da kurulan AFAD, Başbakanlık Afad'a Teslim ettik. Onlar da bu materyalleri kullandı. Biraz özelleştirerek bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdılar bazı konularda özellikle aile, birey ve iş evet. yerleriyle Hı -hı. alakalı. Ee, yani biz elde ettiğimiz bilgi birikim tecrübeyi mutlaka kurumlarla paylaşıyoruz. Yani çok konuda şeyimiz yok bizim işte aman bana kalsın saklı kalsın gibi hı hı hı. mutlaka açık e, bir politika orada gidiyoruz ve e, mutlaka paylaşıyoruz bu bilgi birikimimizi. E, ayrıca AFA'da araç gereç ekipman Ulusal Medikal Kurtarma ekibi var Sağlık Bakanı'nın. Onlara araç gereç ekipman aldık. Onlar mesela 2009 e, sel felaket oldu. 29 vatandaş Evet. vefat etmişti. Orada kullanıldı mesela aldığımız Unimog araçlar. Çünkü neden? E, cantlar, lastikler çok büyük. Hani normal araçlar e, ve e, minibüsler giremedi. Ama Unimog araçlarımız orada girip kurtarma faaliyetlerinde bulundular. Van depremde aldığımız araç gereç ekipmanlar kullanıldı. E, yine bizim e, yaptığımız afatla beraber aldığımız ekipmanlar, e, eğitimler, tatbikatlar AFAD'ın e, Birleşmiş Milletler İnsarak e, Ağır Kurtarma Ekibi olarak sertifika almasına da vesile oldu. E, bu da önemli bir şey. Neden? Şimdi Birleşmiş Milletler mesela diyelim İran'da bir deprem oldu. Birleşmiş Milletler gitti. Siz e, İstanbul AFAD ekibi olarak oraya gidince Birleşmiş Milletler adına İnsarak sertifikası olduğu için koordinasyonu sağlayabiliyorlar. Evet. İki yılda bir bunların e, tatbikatı, eğitimi ve e, sınavları oluyor aldıktan sonra da bunu artık koruyorlar. Bu da çok önemli. İşte geçen yılda yine Avrupa Birleşmiş Milletler'den bir değerlendirme ekibi gelmişti ve onda geçtiler. Hı hı. O insanlık sertifikası da çok önemli bir kurumsal gelişim oldu benim için, Afat için eee risk map'inde az çok bir tuzu var orada diye düşünüyoruz. İstanbul'da başladı o yaygınlaştı bildiğim kadarıyla değil mi? Ankara Ankara evet diğer ilk şey aldı İstanbul aldı ve diğer kurumlarda onu yaygınlaştı. İstanbul'un o know-how'u, bilgi birikimi ve tecrübesinden istifade etti diğer kurumlarda. Ayrıca yine biz Bakırköy'de arama kurtarma birliği var AFAD'a bağlı. Buraya bir eğitim tesisi kazandırdık. Evet. Ee, orada işte sel, deprem e, çok çeşitli afetlerde nasıl davranılması gerekli hem uzman ve profesyonel kişilere eğitim verilebiliyor Hı. hem de şu an yoğun olarak e, ilk öğretim ortaokul e, öğrencilerine orada afete e, dair eğitimler veriliyor işte 3 boyutlu simülasyonlar var Hı. E, ekran üzerinden ayrıca e, bir böyle e, afete maruz bir ev de bir sarsma tablası üzerinde Hı -hı. orada çocuklar eğitim alabiliyor vesaire orada güzel bir tesis oldu e, Afada kazandırdığımız 2018 yılı içerisinde yaptık onu da Hı -hı. E, biliyorsunuz hastalar ve Akfıratta kullandıkları afet yönetim evet, merkezler, merkezleri isme ya. kapsamında yapıldı e, Akfırat'ta ayrıca lojistik depo lojistik depo Kızılay'ın kullandığı işte on dönüm açık alan 9 dönümde kapalı alan olmak üzere e, havadan ulaşımda olan lojistik depolar kullanılıyor. E, AFAD'ın kurumsal kapasitesiyle ilgili çalışmalarımızı Çok devam anladım. ediyoruz koordineli bir hı hı. şekilde AFAD teşkilatıyla. Ayrıca Cebileşen'inde de Bacır ve, ve Pendik Pilot Belediye'nde çalışmalarımız evet, oldu. Evet çalışma geçmiş o, Evet başlamıştı. yapıldı. Hı hı. E, onları biz tamamladık teslim ettik. Hı hı. E, bir danışmanlık hizmetiydi aslında o tabiri hı hı. caizse. Hı hı. İşte ISO 27001 güvenlik sistemi aldılar. Yani bugün belediye başkanı buradan kendi dökümanına girerse ne zaman girdi? Hangi kullanıcı adıyla girdi? Hı hı. Hangi dökümanı indirdi? Görebiliyor belediyeler. Bu bilgi güvenliği açısından çok önemli. Çünkü değerli dökümanlar var e, belediyelerde. Ayrıca e, yine bu belediyelerin e, bütün arşiv sistemi dijital hale getirildi. Sorgulanabilir hale getirildi. Hı hı. Belki işte 3 ayda 6 ayda verilen ruhsatlar 10 güne çekildi. Bunlar vatandaş memnuniyeti de çok arttı yaptığımız çalışmalarla. Diğer belediyeler de bizim bu iki belediyemizden aslında bu bilgi birikimini alıyorlar. Yani hı. oraya gidiyorlar oradaki uzmanlıktan, bilgi birikiminden faydalanıyorlar. Dolayısıyla o da başarılı bir iş olduğunu hmm. düşünüyoruz. Yani. O pilot çalışma oldu. Evet, yaygınlaştırılması ve evet. İçişleri Bakanı'nda mı işte artık belediyelerin biraz inisiyatifinde. İnstiyatif. Zaten şu an Çevre Şehircilik Bakanı'na belediyeler bağlandı biliyorsunuz. Ee, doğru çevre şehircilik evet, işleri. Değil evet değil ve o konuda da dediğim gibi belediyeler birbirlerinden artık transfer Hı -hı. oluyor gibi. Yani hani e, belli bir kurum tarafından direkt bunu yaygınlaştırın denmiyor ama Hı -hı. sonuçta iyi bir şey yaptığınız için uygulama pratiği ve vatandaş memnuniyeti arttığı için o diğer belediyeler de Hı -hı. onu alma e, hedefini gidiyorlar ve yapıyorlar. Evet. 2016 yılında yaptığımız programda bu daha test aşamasındaydı. Evet. Ama şimdi e, sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla uygulamaya kadar geçtim. De, uygulamaya. <gülüyor> e, bir sorumuz <gülüyor> olmuştu. Bu İki ayrı belediye, iki ayrı bilinçim programıyla çalışıyorlardı. Onları birleştirmek mümkün mü, nasıl olabilir diye sormuştuk. Tabii ki onlara kalan bir şey ama konuda bir gelişme oldu mu? Biz o konuda müdahale etmedik. Evet. Yani belediyelerin sonuçta bir bu işin bir mantığı. İşte belki ileriye doğru bir yapay zekası olacak. Orada da e, hani tek bir ürün veya tek bir doğru yok. Belki birçok doğru veya birçok e, program kullanılabilir. Dolayısıyla biz e, sonuçta hedefte ne yapmamız gerektiğinde hani antat kalalım, bunu paylaşalım ama farklı yollardan oraya ulaşılabilir. Evet. Yani sonuçta siz bir şeyi diktettirmek yerine hani bu işin doğrusu bu. Hmm. O doğruyu hani nasıl bulacağız? Onun ara yollarını iyi tanımlamak ve mesela biz şunu da yaptık bir danışmanlık hizmetiyle. O zaman 84 tane iş kalem vardır ruhsat almak için. Onu 54'e indirdik. Baktık hmm. ki birbirini takip eden gereksiz imzalar, föyler hmm. var. Bunları iptal ettik mesela. Bu verimliliği direkt artırdı böyle ki A programını kullanın, B programını kullanın. Hı -hı. Bu sizin verimliliğinizi artıran ve somut bir çıktı mesela. Peki proje içerisinde sizin bu 12 yıllık birikiminiz neticesinde ya şu da olsaydı iyi olurdu projenin kapsamı içerisinde dediğiniz ve de e, bir takım hani mevzuat nedeniyle hayır Hı -hı. E, uygulayamıyoruz Hı -hı. E, sonucuna vardığınız şey var mı? yani? Valla orada benim tek üzüntüm kentsel dönüşüm bileşenidir. E, o zaman ee, merkezi hükümet çok sıcak bakmadı. İşte bir kanun çıkmamıştı 2006'dan bahsediyorum. Hı hı. Keşke o yıllar biz iki tane pilot e, belediyede bu işi yapsaydık. Zeytinburnu'nda bir Zey şey vardı. Zeytinburnu'da blokları vardı Barka, mesela. Yani. Bir evet. de Bakırköy'de Bakırköy. bir e, uygulamamız vardı. Yani bunları e, bir çıktı olarak keşke sunsaydık hı hı. da e, hükümetimize veya devletimize. Oradaki çıktılardan e, bir uygulama pratiğinden direk alıp da bir mevzuat yazılsaydı belki Hı. çok daha başarılı olabilirdi. Çünkü biliyorsunuz onun mevzuatı 2012'de kanunu çıktı. Hı hala sorunları bir ile bir sürü sürünceme evet. de kaldı. Evet. Sorunlar oldu. Evet. Efendim işte iyi gitmiyor diyoruz vesaire. Ee, ama hala mesela eğer dış finansmanlı böyle bir iş yapılacaksa mesela ben İSMEP kapsamda böyle bir şey bu bilgi birikimiyle yapmak isteriz. Ee, hani bu çok daha farklı böyle işte enerji verimliliğini önceleyen modern kentler işte akıllı kent olacak evet. efendim işte ulaşım planlamasıyla otoparklarıyla sosyal donatılarıyla işte aydınlatmasını güneş enerjiden sağlayabilen işte yağmur suyunu toplayıp peyzajını yeşil alanları sulayabilen belki iç havluluğu mahalle kültürüne önem veren yapılar neden olmasın yani. Değil Biz, bir bir olaya e, biraz makro düzeyde e, bakıp e, ondan e, sonra bir şey... hani bunu da dünyadaki en iyi şehircilikler nerede? Singapur'da mı? Gidip bakarız nasıl yapmışlar. Ama mutlaka Türkiye'ye özelleştiririz onu da. Buranda dinamikleri, kendine göre kültürü işte inşaat dinamiği olan bir ülkedeyiz biz. Bu iş nerede iyi yapılmış? Barcelona'dan mı? İngiltere'den bunlar bakılır, özdeşleştirilir. Efendim ona da niye diyorum? Bakılır. Hani bazı şeyler yeniden keşfetmek için. Elbette. şimdi ben e, patinaj yap yap yap iki sen sonra bir noktaya gel halbuki onun e, baksam ben e, ileri uygulamalarını o zaten bulunmuş <gülüyor> alıp adapte ederim ben projeme diye bakıyorum ben e, ha onların da bizden çok şey öğrenirler ki şimdi öğreniyorlar hani ben e, bunu bir alışveriş olarak görüyorum <gülüyor> hani bugün ben e, onlardan alırım yarın onlar benden alır ama önemli olan doğru pratik herkesin mutlu olacağı mahalle kültürünü koruyan e, depreme dayanıklığı, e, güvenli binalar işte enerji tasarruflu yeşil binalar olarak tasarlanıp mahalle bazında bir dönüşüm yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Neden olmaz? Sadece deprem dış sismik tehlikeler değil, belki de başka tür petrolojik, hidrolojik tehlikelere Kesinlikle. Şey yapılan bir uygulama. Peki yani bu 2006'dan bu yana bu konuda faaliyet gösteren ve biraz da önce siz de söylediniz işte Dünya Bankası tarafından hayli successful bulunan bir projeyi yürüten grup acaba böyle bir pilot uygulama için Hani e, siyasi iradeden bir e, şey e, alsa hı hı. E, yetki. Hani, yetki demeyeyim ama hani hı hı. tamam bunları ilgilenebilirsiniz gibi evet, izin evet, diyeğim. Evet. E, o konuda e, sizin bu şey, hani finansal kaynak bulma e, e, konusunda bir şey umudunuz var mı? Bir şeyler olabilir mi o konuda? Vallahi şimdi ben yabancıların hani başarı başarı getirir, success bring success diye bir lafı var. Evet. Yani ben neden olmasın yani hani. Ee, ihtimalimiz büyük diye düşünüyorum. Çünkü niye yapmışız yani şimdi. İşte bir, bir pilot uygulama e, belki evet de böyle yani bir şey yapmak uygulama, lazım. Evet uygulama bir dış finansmanda ararız buluruz e, getiririz onların da bir bakış açısını oraya koyarsak hı hı. başarılı bir uygulama olur. Ama tabi benim bizatihi karar vereceğim bir şey değil. İşte ben de onu zaten evet, onun evet, yüzden aha. bir siyasi karar evet, olarak evet, şey yaptım. Evet. Ama Eğer gerçek... mikrofonlarımızdan aha. ulaştırabilirsek. <gülüyor> mi? evet. Evet, evet, evet ama yani gerçekten hakikaten en azından kentsel dönüşümün gerçek anlamda kentsel dönüşüm, bina dönüşümünden bahsettiğim. <gülüyor> ya, tabii, tabii. Gerçek anlamda kentsel dönüşümün aha. afet risklerini azaltacak şekilde tabii, yapılması tabii, tabii. açısından e, belki de hani... Bir biraz böyle e, sizin de söylediğiniz gibi danışmanlık alınıp ya da işte dünyada neler oluyor neler bitiyor bunu araştırılıp e, Ve bununla ilgili sürüz esasında sosyolojik yönleri falan çok fazla olan tabii, bir şey. Tabii. Bütün bunları değerlendirip bir iki yerde pilot uygulama ondan sonra belediyelere ya da Çevre ve Şehircilik bakanlığı alın bulun, bakın bu örnek tabii, tabii, var tabii. E, demek. Bir e, anlamda bu birikimi kullanmak açısından da çok yararlı önemli. olur. çok, çok ben, de ben de aynı fikirdeyim diyeceğim. size Elman Bey. Hı. E bu konuda da biz açığız her türlü e, uygulamada. E, hem destekliyoruz, hem bütün bilgi birikimimizi aktarırız hem de en iyisini yapmaya çalışırız. Elimizden Buradan duymuş gelen... olun. Evet, evet evet sağ olun. E, yani bunlar tabii e, çok önemli ve dediniz yani ya, içinizde uh belki kalmış Hı. bir şeyse budur diyebilirim yani, yani bu konu açıkta kaldı. Anladım. 2019 için şimdi e, nedir planlar yoğun, hastane ol, yoğun devam olarak hastane inşaatlarımız onların evet. açılışlarını inşallah yapacağız ben e, bunların açılışını yapınca hani İstanbul'daki hastane kültürü de bence değişecek Hı -hı. yani biz özel hastanelerden daha iyi e, şartları belki sağlayacağız Hı -hı. E, bu konuda çok iddialıyız e, hani çok e, farklı bir noktaya gelecek sağlık hizmetleri bizim yaptığımız hastanelerle ben verimli bir inşaat yaptığımızda düşünüyorum. Hem finansal olarak hem teknik olarak hem kalite olarak iyi bir noktadayız diye düşünüyorum. Okullarımız devam ediyor. Şu an 15 tane okulumuzun ihalesini yaptık. Sözleşmelerini imzalıyoruz. 2019 yılında o 15 okulu belki 25-30'a çıkaracağız. Yeniden yapım olarak. Bunların kaynakları da ayrılmış. Tabii gibi. tabii Değilmiş. var. Güçlendireceğimiz okullar olabilir belki bir 20-25 tane yine 2019 yılı içerisinde dolayısıyla hız kesmeden evet. devam etmeye çalışacağız. Okullar dediğimiz zaman bunlar ilk ve orta dereceli okullar değil mi? Üniversite, var. Işte, lise, üniversite, lise yok. De, üniversite yok. Üniversite Peki, yok. Peki yani. üniversite içerisinde yani bildiğimiz hı -hı. E, çok ciddi sorunları yaşayan üniversite binaları da var. O konuda herhangi bir şey söz konusu olabilir. Vallahi şöyle e, bizim ismim kapsamında e, yok onlar. Hani daha çok üniversiteler kendi bir de özel yapıları da var. Evet. E, Bütçeleri ayrı. YÖK'le birlikte inşaat, çalışma. İnşaat emrak daireleri hı. var onların. E, YÖK'le birlikte de çalışıyorlar. Hani onların da artık bu noktaya biraz eğilmeleri lazım. Çünkü çok ciddi bir öğrenci potansiyeli var. Bir de hani o öğrenciler siz ilk okudan almışsınız, yetiştirmişsiniz, yetiştirmişsiniz. Tam avukat çıkacak, doktor çıkacak. Allah korusun yani bir depremde bir zarar görüyoruz çok üzülürüz. Tabii, tabii. Yani e, can kaybının yanı sıra bir de maddi kayıp. Sizin yani devletinizin işte ne diyoruz bir Çanakkale Savaşı'nda bütün yetişmiş nesil gitti. E, o Belimizi doğrultamadık yani. Evet. Ama yani ünivers üniversiteler lazım. ki bu basına filan da çok fazla çıkmış olan bir konu evet. Üniversitelerde çok ciddi problemleri olan binalar tabii, tabii. Gayet net biliyoruz. olarak biliyoruz yani. evet, evet. Evet. evet ben şeyi sormak istiyorum Şimdi bugüne kadar 2 milyar 25 milyon euroluk bir e, krediyle çalıştınız Bunlardan geri ödeme de durum nedir? Bundan geri ödemeler bir kısmı başladı. Bir kısmı başlayacak. Genelde 5 yıl geri ödemesi 25 yıl vadeli oluyor. Evet. E, sosyal projeler olduğu için yani faiz oranlar da çok düşük. %1'in altında. E, onu hep söylüyoruz. Doğru. Zaten biz e, bu aldığımız e, uluslararası finans kuruluşlarının bir üyesiyiz. Mesela evet. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın yedinci büyük üyesiyiz. Dünya Bankası'nda hissemiz ...işte bir buçuk... ...yüzde bir buçuğu bizim Dünya Bankası'na... Üye derken siz aynı zamanda Türkiye'yi... E, ...Türkiye, Türkiye Cumhuriyet yani, Hükümeti olarak... ...buna Hı -hı. üyesiyiz ve oraya biz... ...para veriyoruz, para alıyoruz... ...dolayısıyla sizin e, yıllık planlarınız da var... ...diyorsunuz ki ben işte Dünya Bankası'ndan... ...bu yıl bir milyar, Avrupa Yatırma Bankası'ndan... ...iki milyar vesaire onlar belli oluyor... Hı -hı. ...ama onu hazinemiz önceliklendiriyor... İSMEPE bu kadar, işte şu projeye bu kadar... ...B projesine bu kadar gibi... E, ...dolayısıyla e, hani böyle bir... ...yapı var Gürhan Bey... Evet programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Ben Gökhan çok teşekkür Bey. ediyorum. Beni çağırdığınız için, ağırladığınız evet. için. Kahveniz, en azından her kahvemi azından içtim. değiştim kere. <gülüyor> Afiyet olsun evet. efendim. Evet, evet. En azından yılda ne bir güzel. kez bir araya geliyoruz. sizle olmak çok güzel efendim. Sağ çok sağ olun. Elvan Bey size de çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey idi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü ve kendisiyle İstanbul sismik riskinin azaltılması ve acil durum hazırlık kapasitesinin artırılması projesi. Yani kısaltılmış haliyle İSMEP projesinin son durumunu görüştük. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Eyvallah.